Rabbi zidni ilma ve fahma ve alhiqni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi shay'un fil ardi ve la fis Değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz zekat ve fıtır sadakası hakkında olacak inşallahü teala. Değerli müminler, bildiğiniz gibi zekat nisap miktarı malı olan her Müslümana yılda bir kez olmak üzere farzdır. İslam'ın beş şartından biridir. Zekatın farzıyla farz oluşuyla namazın farzlığı, farz oluşu arasında bir fark yoktur. Namaz nasıl önemli bir ibadetse zekat da öyle bir ibadettir. O yüzden Hz. Ebu Bekir kendisine zekat vermeyi kabul etmeyen bir kavim için şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki namaz ile zekatı ayıran Farklı gören, namaz ile zekat arasında fark gören, namazı kıldığı halde zekat vermeyi kabul etmeyen ve bu konuda gevşeklik gösteren bir kavimle Allah'a yemin olsun ki savaşırım, harp ederim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhunun bu sözü sahabenin zekata nedenli önem verdiğini göstermesi açısından önemlidir. Ancak günümüzde zekat mevzuu hafife alınmaktadır ve birçok müslüman mal eser zekat konusunu unutmuş durumdadır. Halbuki zekat çok önemli bir farzdır. İslam'ın şartlarındandır. Zekatın verilmesi malın hakkıdır. Fakirlerin bizim malımızda bulunan hakkıdır. Dolayısıyla zekatı verilmeyen bir mal, kirli bir maldır. Zira üzerinde fakir fukaranın, yoksul müminlerin hakları olan bir maldır. Zekatını vermeden malını yiyen bir insan, Aynı zamanda fakir fukaranın da hakkını yemektedir. Bu açıdan zekatı vermemekte çok büyük bir sorumluluk vardır. Çok büyük bir günah vardır. Zekatını vermeyen bir toplum, sosyal dayanışmasını, sosyal kardeşliği oluşturabilmiş, bir toplum değildir. Zekatını vermeyen toplumda, yoksullar vardır, aç kalan insanlar vardır. Yetimlerin, dulların, ihtiyaç sahibi insanların, inim inim, inlediği bir toplum vardır. Bütün bu, bu sorumluluklar, nisap miktarı malı olup da, zekatını vermeyen, zekatını vereceği, fakir, fukara, yoksul, ihtiyaç sahibi, bir insan aramayan, insanların boynundadır. Ve bu insanlar, bu sorumluluk ile ahirete intikal etmektedirler, ve bunun hesabını vereceklerdir. Ancak bunun hesabı çok zordur. Zira, Çevrede, etrafta oturmuş olduğumuz mahallede, köyde, şehirde, kentte ne kadar yoksul, ne kadar fakir, ne kadar zorluk içerisinde bir çare olan insanlar var ise onlar ahirette zekatını vermeyenlerden davacı olacaklardır. ve bu durumda ne olacaktır? Dünyada zekatını vermeyen insanlar ahirette kazanmış oldukları sevaplardan o fakir fukaraya dağıtmak suretiyle iflas edeceklerdir. İflas edeceklerdir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesine şöyle soruyor bilir misiniz iflas eden kimdir cevaben derler ki sahabeler hiçbir malı olmayan dinarı dirhemi olmayan kişidir Zek, e, müflis iflas eden kişi derler Peygamberimiz bu cevabı kabul etmez. Peygamberimiz gerçek cevabı verir. Çünkü Peygamberimiz her zaman olaya dünya zaviyesinden değil, ahiretin zaviyesinden bakardı. O yüzden şöyle cevap verdi. Zekat, zekatını vermeyenler, dünyada O'nun bunun hakkını yiyenler, O'na buna küfür söz, kötü söz, kem söz söyleyenler, O'na buna saldıranlar, onların kişilik haklarına, onların iffetlerine, namuslarına diriz otanlar, iffetlerini, namuslarını kirletenler, onun bunun malını gasp edenler, işte o insanlar gerçekten müfris olanlardır. Çünkü dünyada haklarına girdiği o insanlar, ahirette birer birer haklarını almaya başladıklarında, o insanın sevaplarını paylaşırlar. <gülüyor> O insanın sevapları bittiğinde, alacak bir şey kalmadığında, hak sahibi insanların günahları o insanın boynuna vurulur. Dolayısıyla o insan dağlar kadar sevap, sevaba sahip iken, onun bunun hakkına tecavüzden dolayı, o bu hakkını aldıktan sonra, dağlar gibi sevabı yok olur üstüne üstlük onların günahı da buna yükleneceğinden dolayı yetmediği zaman dağlar gibi günahı olan bir insan olarak ortalıkta kalır peygamberimiz diyor ki işte gerçek müflis iflas eden kişi budur Allah cümlemizi iflas edenler olmaktan korusun. Dünyada yetimin, fakirin, fukaranın, yoksulun hakkını vermeyen, malının hakkını vermeyen, malının zekatını vermeyen, fakir fukaraya yardım etmeyen insanlar da bu iflas edenler gruplardan olacaklardır. Çünkü malımızda fakirlerin hakkı var. Efendim ben kazandım, ben terledim, niye hakkı olsun? demeyeceksin. Neden? Çünkü sen kazanmadın. Sen çalışmış olabilirsin. Terlemiş olabilirsin. Tarlayı ekmiş olabilirsin tarlayı sulamış olabilirsin, buğdayı hasat etmiş olabilirsin, ancak sen sadece bir vesilesin. Onu bitiren Allah, o toprağı sana veren Allah, o suyu sana veren Allah, yağmuru sana veren Allah, seni sana veren Allah, senin gücünü sana veren Allah, o güneşi sana veren Allah. O geceyi sana veren Allah. Her şeyi sana veren Allah. Malın sahibi Allah. Mülkün sahibi Allah. Malın sahibi, mülkün sahibi diyor ki benim sana verdiğimden insanlara infak et. Sana verdiğimden insanlara infak et. Sana vermiş olduğu maldan insanlara infak et. Çok değil. Kırk da birini infak et. Çok değil. Yüzde iki buçuğunu infak et. <gülüyor> Çok değil. Bir arazi sulanarak ondan mahsul alınıyorsa. Yirmide bir, e ondan sulanmadan mahsul anlıyorsa öşür. Hayvanlarda zekat, kırk koyunda bir koyun zekat. Bunları öğreneceğiz, bileceğiz, soracağız. E vermediğimiz zaman ne olur? Sorumlu olarak ahirete gitmiş oluruz. Bunların hesabını vermeyi ahirete ertelemiş oluruz. Ahirete ertelendiğinde elimizde mal, koyun, buğday yok ki verelim. Neyi vereceğiz? Ya Rabbi pişmanım döndür beni dünyaya. Benim çoluğum, çocuğum benim mallarımı kullanıyorlar şimdi. Döneyim gideyim. Evladım çok zorluk çektim. Hesabını veremedim. Şu malların zekatını verelim desen çocuklarla kavga edersin. Nereden geldin ya sen? Ölmedi miydin? Kavga edersin ya. Niye? Onlara da örnek olmadın ki. Zekatını vermeden öldüğün için Çocuklar babalarından böyle bir gelenek, böyle bir vaziyet, böyle bir durum görmediler ki. Dolayısıyla bu dünyada ölmeden kendini ateşten kurtarmak için, sorumluluktan kurtarmak için zekatı vermen lazım. Değerli kardeşler. Mal canın yongası mal kıymetli e, eller gitmiyor verilmiyor çok zor e, aslında kolay da zor çok kolay ama çok da zor niye kolay niye zor değerli kardeşlerim sen zekatını verdiğin zaman cenneti satın aldığını bilsen onu seve seve verirsin güle güle verirsin ama böyle bir umudun yoksa, böyle bir düşüncen yoksa, ya ben zekatımı verdiğimde Allah benden razı olacak, ben zekatımı verdiğimde şu fakir fukara bana dua edecek, dünyada işlerim rast gidecek, ahirette işlerim rast gidecek, cehennem azabından kurtulacağım, malım benden şikayetçi olmayacak, malım ahirette boynuma bir ateş, zekatı verilmeyen mal, boyuna bir ateş olarak sarılmayacak, ben zekatımı vererek dünyada ahirette selamete erişeceğim diye niyet etsen, bunun bilincinde olsan güle güle verirsin, zekat verecek adam ararsın, köşe bucak, zekat verecek adam ararsın, bizim ecdadımız zekat verecek adam arıyordu, bulamıyordu da yurt dışına zekatlar gönderiliyordu, kalpleri İslam'a ısındırılsın diye Hristiyanlara bile zekat verildi. Bizim ecdadımız bunu yaptı. Bizim ecdadımız zamanında fakir fukara yoktu. Çünkü zekat müessesesi çalışıyordu. Herkes zekatını veriyordu. Ama şimdi yok. Malı biriktirene, malı sayıp biriktirene, altını, gümüşü sayıp biriktirene, Cehennem azabını müjdele. Malı sayıp biriktirip de zekatını vermeyene, altını biriktirip de zekatını vermeyene, cehennem azabını müjdele diyor Peygamber, allah Allahu Teala Kur'an'da. Onlara elen verici bir azabı müjdele. Ya kim ister kazanmış olduğu mal ile elem verici bir azaba düçar olsun. Kim ister? Mal canın yongasıdır ama zekatı verilmeyen mal insanın sinesinde ateştir, boynunda ateştir, kabrinde ateştir, ahirette ateştir. Zekatı vermemek Allah'a itaat etmemektir zekatı vermemek insafsızlıktır fakir fukaranın hakkını gözetmemektir zekatı vermek çok kolaydır çok da zordur dedim neden e, iman eden bir insan zekatı güle güle verir seve seve verir malı seven mala aşık olan mala tapan bir insan değerli kardeşlerim onu verene kadar terler perişan olur veremez. Bir türlü eli cebine gitmez. Bir türlü bunu yapamaz. Neden? Çok seviyor çünkü. De Dolayısıyla değerli kardeşler dünyayı sevmek çok büyük bir musibet. Malı sevmek, altını sevmek, parayı sevmek çok büyük bir musibet. Çok büyük bir musibet. Hatta kadını sevmek aşırı derecede. Bu da musibettir çünkü bu da musibettir. Aşırı derecede seversen ne yaparsın? Zinaya düşersin. Harama düşersin. Kontrollü olmak lazım. Mala karşı mesafeli olmak lazım. Nefsani arzulara karşı mesafeli olmak lazım. O yüzden müminler dünyayı zemmederler. Dünyayı bazen kötülerler. Neden? O Bunu översen ona aşık olursun. Aşık olursan peşine düşersin. Peşine düşersen dünyayı kazansan da ahireti kaybedersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın peşinde miydi? Yoksa ahiretinin peşinde miydi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ahiretinin peşindeydi. Peygamberimize hediye gelirdi bazen. Et gelirdi mesela. Hediye olarak. Sadaka olarak değil. Peygamberler sadaka almaz. Zekat almaz. Hediye alırlar. Hediye gelirdi bazen. Ve dağıtırdı. Bir gün gelen hediyeyi komple bir kısmını ayırarak dağıttı. Şu kadar bir et parçası bıraktı. Hazreti Aişe çoğunu dağıttın ey Allah'ın Resulü azı kaldı dedi. Çoğunu dağıttın azı kaldı. Peygamberin cevabı sallallahu aleyhi ve sellem çok enteresan. Dedi ki çoğunu dağıtmadım. Yani dağıttığım şey dağıttığım kadarı bizim idi. Dağıttığım kadarı bizim, bizim olarak kaldığı, bizimle gelecek ahirete ne dağıttıysa aha bu kalan, elimizde kalan, yiyeceğimiz ise o bizim değil evet onu yiyeceğiz ama o bizim değil şu dağıttıklarımız bizim çünkü onlar çoğalarak onlar ecri 10 on katından 700 katına 700 katından daha yukarıya kadar Ecri katlanarak Sevabı katlanarak Ahirette Önümüze gelecek Azze Allah Celaluhu Ahirette bunları göreceğiz Şimdi Peygamberimiz olaya böyle bakıyordu Dağıttığını Ahirete Göndermiş olduğu Ecir, sevap olarak görüyor Dünyada tükettiğini, dünyada tükenen ve hiçbir manası kalmayan bir meta olarak görüyordu. Bir malı yersin, tüketirsin, o geçer gider. Ama ahirete gönderdiğin, fakir fukaraya verdiğin yemekle bitmez, tüketmekle bitmez. Onun ecri kesilmez onun sevabı kesilmez onun menfaati tükenmez neden? çünkü Allah için yapılmış bir ameliyedir Allah için yapılan iş tükenir mi? tükenmez olaya böyle bakmak lazım olaya böyle bakmak lazım allah Teala buyuruyor ki وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكَعِينَ namazı kılın Namazı kılın ve kıldırın. Namazı kılın ve kıldırın. Namazı kılmak yetmez. Namazı kıldırmak lazım. Yani namazı emretmek lazım. Emir alt emrimiz altında bulunan insanlara namazı emretmemiz lazım. Bu da Allah'ın bir emridir. Çünkü ikame fiili bir şeyi yaptırmaktır. Bir şeyi ayağa kaldırmaktır. Bir şeyi yaymaktır. Bir şeyin yapılmasını sağlamaktır. Bir şeyi emir buyurmaktır. Dolayısıyla namazı kıldırın. Namazın kılınmasını emredin. Ve atuz zekah, Zekatınızı da verin. Varka'u ma'ar râki'in. Rüküye gidenlerle, secdeye gidenlerle beraber olun. Rüküye gidenlerle, secdeye gidenlerle beraber secde edin, rükü edin. Yani dışarıda da İçeride de, camide de, avlusunda da, sokakta da Nerede olursanız olun Alnı secde görenlerle beraber olun Rukiye gidenlerle beraber olun Secdeye gidenlerle beraber olun C Camide de secdeye ve rukiye gidenlerle beraber olun Değerli kardeşlerim Bu ayetler Devamlı okunması üzerinde düşünülmesi gereken ayetlerdir Ancak Bunlar yapmıyoruz. Fıtır sadakası kaldı. İki dakikada onu da söyleyelim. Zekatı tabi bunlar. Hocalarımıza geleceksiniz, danışacaksınız. Malın zekatı nasıl verilir? Bunlar hocalarımız size ifade edecekler, anlatacaklar. Koyunda, inekte, davarda zekat nasıl olur? Buğdayda nasıl zekat olur? Altında, gümüşte nasıl zekat olur, nasıl verilir? Bunları öğreneceksiniz hocalarımız sizlere bu konuda açıklamalar yapacaklar ama bunları dert edinin bunları sorun değerli kardeşlerim fıtır sadakasına gelince fıtır sadakası her müslümana farz vaciptir vaciptir her müslümana vaciptir küçük olsun büyük olsun yaşlı olsun ihtiyar olsun genç olsun Çocuk olsun, büyük olsun fark etmez. Du verebilecek olanlar kendileri verir. Çocuklarınkini de babaları, velileri verir. Hanımlar eğer malları varsa onlar verirler. Yoksa onlar adına onların velileri verir. Kocası verir, annesi verir, babası verir vs. Bu miktar ise... Bu sene itibariyle 9 Yanlış hatırlamıyorsam 9 lira olarak Açıklandı Diyanet tarafından e, Bu Fitreler Fıtır sadakaları bu miktar üzerinden Verilebilir Ve Bunun tabi 9 lira fazla ben bunu veremem Diyenlerin de Başka bir yolu var mıdır? Vardır nedir? Esas itibariyle bir buçuk kilo buğday bir buçuk kilo e, pirinç den olmak üzere bunlar da verilebilir. Yani bir insan bir buçuk kilo bir fakire pirinç verse iki kilo yakın miktar bu onun fıtır sadakası olmuş olur veya buğday veya buğday ne olacak, un olacak, un mesela. Bu şekilde verilebilir. Bu böyle olduğu zaman miktar daha da azalıyor. Ancak en güzeli bir insanın bir lokantaya gittiğinde kaç liraya doyacağı hesaplanmalıdır. Bir insan bir lokantaya gitse çorba içer, bir yemek yer, biz işte salata yer. Ne yapar efendim hesap? Bugün ortalama Diyanet İşleri Başkanlığı bunu 9 lira hatta 9,5 lirada olduğu yazılı olan yerler var. Ee, o şekilde tespit etmiş. Bizler bunu vermeliyiz. Özellikle yurt dışına da gidebilir. Bugün Burma'da, Arakan'da, Suriye'de birçok mümin kardeşimiz perişan durumda zekatlarımızı fıtır sadakalarımızı e, onlar için de verebiliriz. Türkiye'de zekatlarımızı fıtır sadakalarını onlara ulaştıracak hayır kurumları mevcuttur. Bu hayır kurumlarının e, vesilesiyle, vasıtasıyla bu zekatlarımızı oradaki bir çare kardeşlerimize ulaştırabiliriz. Çünkü onlar ekemiyor, biçemiyor. Onlar zor durumdalar. Onlar e, güven içinde değiller. Bir iç savaş var. Bir perişanlık var. İnsanlar orada acına ölüyor. Biz ümmet olarak biriz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onların bu durumundan bizler sorumluyuz. Ahirette bizlere bunlar sorulacak. O yüzden bu şekilde hareket etmemize de fayda vardır. En azından, en azından tabi sadece zekat değil, sadece fıtır sadakası değil. Bugün her mümin elimden geldiği kadar komşumuzda meydana gelen bu alevde, bu yangında oradaki çoluğun, çocuğun aç kalan, yetim kalan, biçare kalan, evi yıkılan, balkı yıkılan, ekim tarlaları yakılan insanlara yardım etmek her müminin boynunun borcudur. Bizde de aynı felaket olabilirdi. Bizde de aynı felaket olduğunda dünya Müslümanlarının boynunda aynı sorumluluk mevcuttur. Onlar da aynı yardımı yapmak durumunda da zorundadırlar. Bizler bugün güven içerisindeyiz, emniyet içerisindeyiz, varlık içerisindeyiz, genişlik içerisindeyiz. Hamdolsun ancak bu güzel nimetlerin şükrünü eda edebilmek için oradaki biçare kardeşlerimizin Serzenişlerine, yalvarışlarına, yakarışlarına, dualarına biz de yetişmeliyiz. Yardım çağrılarına bizler de yetişmeliyiz. Ve bu şekilde umulur ki, umulur ki Allah bizi merhametiyle bize muamelede bulunur. Umulur ki Allah bizleri bu sorumluluktan kurtarır ve bizleri affeder, bağışlar. Allah cümlemizin günahlarını affeylesin. Allah... Buradaki dünyanın her tarafında bir çare kalan kardeşlerimize yardım eylesin. Onlara güven, huzur, emniyet nasip eylesin. Değerli kardeşlerim dualarımızdan o kardeşlerimizi unutmayalım. Bu gerçekten o kardeşlerimizin çok büyük zorluklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün Arakan'da Müslüman insanları kadın erkek toplayıp yakıyorlar. Canlı canlı yakıyorlar. Tek suçları Müslüman olmaktır. Tek suçları Müslüman olmak La ilahe illallah demektir. Vallahi başka suçları yok. Başka hiçbir suçları yok. 5 yaşında bir kız çocuğunun ne suç olabilir? 4 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında bebek toplayıp yakıyorlar. Neden? Büyümesin, Müslüman olmasın. Çok tehlikeli bir durum. Yani yani biz nasıl hesap vereceğiz biz nasıl hesap vereceğiz şu namazlarımız şu oruçlarımız bizi acaba kurtarabilecek mi çok bundan ben çok endişe duyuyorum değerli kardeşlerim çok dua edelim yalvaralım yakaralım. Allah bizleri bağışlısın Allah o kardeşlerimize yardım etsin malımızda canımızda onlara duamızda yardımda bulunalım lütfen bu yardımları esirgemeyelim tabi zaman zaman kampanya oluyor onlar ayrı siz kampanyayı beklemeyin hayır kuruluşları çalışıyor hayır kuruluşları çalışıyor. Bugün yani e, bankalarda bile hesaplar açılmış durumda. Bugün bir telefonla bile bunu yapmak mümkün. Bunları yapalım değerli kardeşlerim. Allah bu yardımlarınızı kabul etsin. Allah cümlemizi şu Ramazan ayında affettiği kullardan etsin. Allah başladık Allah'ın başlığı kullardan olmak niyazı duasıyla